İlk Müslümanlar üzerine birkaç not. Enes Yelgün Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, onun Resulü olsun? Geçen yazımızda bireysel davet yıllarında İslam'a giren ilk Müslümanlardan ve bu sahabilerin Müslüman olma süreçlerinde dikkatimizi çeken bazı hususlardan bahsetmiştik. İlk Müslümanlarla alakalı birkaç noktanın daha üzerinde durmak istiyoruz. Allah Resulü'nün davetini kabul eden ilk kişinin Hatice radıyallahu anha olduğunu ve birçok hadiste vurgulandığı üzere Allah ve Resulü'nün yanında onun radıyallahu anha değerinin çok yüksek olduğunu belirtmiştik. İşte Hatice annemizin bu fiili sonuç itibariyle Allah ve Resulü'nün yanında elde ettiği konum günümüzde birçok Müslüman kadının ileri sürdüğü bahaneleri çürütecek niteliktedir. Şeytanın bir oyunu olan hayrın kapılarını sınırlama projesinden maalesef ablalarımız da etkilenmiş ve belli başlı amelleri yapmadan İslam'a hizmet edemeyeceklerine inanmışlardır. Bu yanlış anlayışı yerle bir eden bir portre olarak Hatice annemiz karşımızda durmaktadır. Meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için Ayşe annemiz üzerinden bir kıyas yapabiliriz. Ayşe radıyallahu anha, Allah Resulü'nün en sevdiği hanımıydı. Ümmetin en fazla hadis ribayet edenlerindendi. Fakihti. İnsanların meselelerini sorup doyurucu cevap aldıkları bir kişiydi. Ama tüm bu meziyetleri onu Hatice annemizin seviyesine çıkartamadı. Hem de Ayşe'deki radıyallahu anha bu vasıfların çoğunun Hatice annemizde olmamasına rağmen. Peki Hatice annemizi farklı kılan neydi? Tek bir husus, o sıkıntılı dönemde Allah Resulü eve geldiğinde evi ona dar etmemesi, bilakis orayı yenilenme, teselli etme, sükunete kavuşma merkezi haline getirebilmesi. Bugün Müslüman bir kadının ilmi, infak edebileceği malı, güzel davet yapabilme imkanı, insanları yazıyla uyarma kabiliyeti olmayabilir. Ama evini İslam davası için koşturan eşine, hizmetine fayda sağlayacak bir mekan haline getirebilir. Böylece hem Hatice annemizin ulaştığı övgülere mazhar olma imkanını yakalayabilir, hem de şeytanın onu İslami harekete hizmetten mahrum etme projesini boşa çıkartır. Maalesef günümüzde bu nimetin farkına varan ve gereğini yerine getiren ablalarımızın sayısı çok azdır daha da düşündürücü ve üzücü olansa bazı ablaların küfür toplumunda davet yapmanın bütün olumsuzluklarını üzerinde taşıyarak eve gelen eşlerine bir de kendi sıkıntılarını yüklemeleridir. Elbette eşler birbirinin dertlerini dinlemek ve çözüm bulmakla yükümlüdür. Ancak ortada İslam davasının sıkıntıları dururken tarafların kişisel problemlerinin öncelenmesini istemesi bu hususları sürekli gündemde tutması, hizmet ehli olmakla bağdaşmayan hareketlerdir. İlk Müslümanlarla alakalı dikkatimizi çeken bir başka husus ise çocuk yaştaki Ali ve Zeydin radıyallahu anhuma İslam'ı kabul etmeleriyle alakalıdır. İki gencin yaptığı tercih aslında ailelerini daha doğrusu Allah Resulü'nün evi dışındaki bütün yaşantılarını ellerinin tersiyle itmeleri anlamına geliyordu. Zeyd radıyallahu anh zaten tercihini İslam'a girmeden önce açıkça ortaya koymuştu. Ali de radıyallahu anh iman etmesiyle beraber safını netleştirdi. Peki akrabalık bağlarının bu kadar kuvvetli olduğu bir zamanda çocuk yaştaki Ali ve Zeyd'i radıyallahu anh'ıma peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem yana tercih yapmayı iten etken neydi? Elbette Allah Resulü'nün ahlakının birçok kişinin imanına vesile olduğu gibi burada da etkili bir sebep olduğunu biliyoruz. Fakat bu iki gencin yaptıkları tercihten bahsederken onların Allah Resulü'ne olan sevgilerini ve bu sevgiyi meydana getiren peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla ilgilenme metodunun asıl etken olduğunu görmezden gelemeyiz. Allah Resulü hangi yaş grubu olursa olsun insanlara değer verir ve bunu onlara hissettirirdi. Onlara rıfkla muamele eder, onların dertleriyle dertlenir, ihtiyaçlarını onlar söylemeden tespit edip gidermeye çabalar, isteklerini dikkate almamazlık yapmazdı. Bugün özellikle gençlerle ilgilenmek deyince maalesef insanların aklına sadece bol bol konuşmak ve espri yapmak geliyor. Allah Resulü'nün hayatını tüm ayrıntılarıyla bize ulaştıran sahabelerse ondan sallallahu aleyhi ve sellem bir elin parmağını geçmeyecek kadar esprili ancak rivayet etmektedirler. Demek ki bu sünnete uygun olan ve gerçekçi bir ilgilenme metodu değildir. Özellikle gençleri İslam davasına sağlamakla görevli kardeşler bu hakikati unutmamalıdırlar. Elbette ilgilendikleri gençlerle muhabbet etmeliler, onlarla şakalaşmalılar. Ama asıl yapmaları gerekenin muhataplarının sorunlarıyla hakiki manada ilgilenmek, sevinç ve üzüntülerine ortak olmak olduğunu unutmamalıdırlar. İlk Müslümanları anlatırken üzerinde durmak istediğimiz bir başka mesele ise Allah Resulü'nün güzel ahlakıyla alakalıdır. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem risalet görevini yüklenmeden önce ahlakının düzgün olmasının davette olumlu etkisi açıktır. Fakat burada şöyle bir soru ya da itiraz akla gelebilir. Sahabelerin ya da İslam'a girenlerin hepsi cahiliyelerinde güzel ahlak sahibi değillerdi. O zaman onların Müslüman olduğunu gören insanlar bu dinden soğuyacaklar mı? Eğer bu kadar kötü ahlaklı biri bu dine girmişse kesin o dinde bir sorun vardır mı diyecekler. Allah Resulü'nün ahlakının insanların hidayetine müsbet yönden etkisi olduğunu söylediğimiz anda böyle bir itirazla karşılaşmamız gayet doğal. Peki çelişki gibi görülen bu noktayı nasıl açıklığa kavuşturacağız? Cevap verirken ki ölçümüz yine sahabe olacak. Onların cahiliyede iyi olanları İslam'da da iyiydiler. Cahiliyeleri kötü olanları ise İslam'ın kapısında çirkin hasletlerinin hepsini bıraktıkları için Onları gören müşrikler bu dine karşı yine gizli bir hayranlık duyuyorlardı. Çünkü onlara göre bir kelime sahabelerin hayatlarını 180 derece değiştirmişti. Maalesef günümüzde İslam'a girenler cahiniyedeki hallerinin üzerine yeni bir şey eklememektedirler. Eski hayatında iyi olan iyi, kötü olan da kötü bir şekilde İslam'ını yaşamaktadır. Hatta güzel ahlaklı diyebileceğimiz bazı kardeşler, İslam'ın bir gereği olarak düşünüp anne-babaya kötü muamelenin farklı versiyonlarını uygulamaktadırlar. Doğal olarak da insanlar, bu inanç insanlarda bir değişiklik oluşturmuyorsa ya da onları daha kötü bir hale getiriyorsa bizden uzak olsun diyebilmektedirler. İnsanların hidayete ulaşmalarının önünde var olan birçok engele bir de davetçilerin ahlaki bozuklukları eklenmektedir. Öyleyse Müslümanlar cahiliyeleri nasıl olursa olsun İslam'a dahil olduktan sonra güzel ahlakı kendilerine amaç edinmeliler. Böylece muhataplarının İslam'ına vesile olacak yolları çoğaltmalıdırlar. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı Tevhid dergisinin 43. sayısında yayınlanmıştır.